Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharram ayının özelliği, fazliyeti. Allah Teala bazı ayları, bazı günleri ve bazı mekanları daha üstün kılmış. Zaman olarak mesela hafta cuma günleri, bazı geceler, aylar, bir de bazı mekanlar, Mekke, Medine gibi yerlerde daha üstte kalırmış. Bir asla o zaman olarak, vakit olarak insanlara bir değişim süreci veriyor bunlar. Su durduğu yerde bozulur. Akan su tabi temiz olur kirli tutma da kalır su. Hava da böyle. Hava durduğu zaman hava kirlenir. Bunun <gülüyor> hareketi gerekiyor. Demin size böyle. İnsan da uyuşur. Aynı halde kalırsa. Bir mutlaka bir farklı gerek insanlara da işte cuma günleri, cuma geceleri, kanlı geceleri, bağrım ayı, recab ayı, Ramazan gibi şeyler insana bir Canlı veriyor, hareket veriyor insanlara. Muharrem ayının özelliği... ...birinci ay olması İslam'da. Yani yılbaşı onla onunla başlıyor, <gülüyor> ay başlıyor. İkincisi... eşhür Hurum deniyor. eşhür Hurum. Eşhür, şehrin çoğulu. Aylar demektir da haram ayler demektir. Ki mela buyuruyor, minha erbatın hurum. 12 ayda Allah katında ayların sayısı. Ancak minha 12 aydan dördü de haram aylardır. Yani Allah katında geçerli olanı bunlardır. Gerçi Ocak, Şubat 12 oluyor. Ama Allah geçiyor olan hangisi? Demek işinde Muharrem ayının bulunduğu aylardır. Kamera aylardır Allah katında. Hurum 4 ay bunlar. zil Kade birincisi. Ramazan çıktı mı arkadan Şabara'yı giriyor. Yani birinci günü şabal birdir. Şabal'dan sonra zil geliyor. Zil-i Bu eşli hurumdandır. Sonra zil-i geliyor. Ki bayram bundadır kurum bayramı. Bundan sonra da bayramaya geliyor. Üçü bunların peşi peşine. Bir de recep ayıdır. O ayrı farklı geliyor Recep bu Ramazan ayının özelliği nedir bunlar şimdi? Riyale sema dedi. Adı Şerif Müstinde Tirmizi Ebu Ne Tenesai'de adı Şerif. Es-devr-i ba'de Ramazan Ramazan ayından sonra en faziletli oruç tutmak. <gülüyor> <gülüyor> Şehrullah'in Muharrem. Şehrullah'in Muharrem. Şehrullah Allah'ın ayı demektir. Allah'ın ayı. Bu izafet teşrifi deniyor buna. Teşrifi. Yani şerefine binaen. Nasıl mesela Kabe'ye Beytullah deniyor. Allah evi deniyor bunlara. Nedir bunlar? Allah katında daha deri olduğu için. Demek ki Ramazan'dan sonra en faziyeti oruç mağramadik oruçlardır. Mağramadik oruçları çünkü Hadise geliyor Şehrullah Muharrem Allah'ın ayı olan Muharrem ayında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahme Aşura ve merebi sıyam yiyi. Hadise buhar Müslüman'da. Evet. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oruç tuttu yeme Aşura. E. Aşura onuncu demektir. Aşere on Aşire 10. demektir. Aşire günü... Muharrem'in 10. günü... anlamına geliyor. Yani aşire deyince aklımıza... o meşhur aşire tatlısı gelmez. Tatlı. Bu aşire yapmak... yani İslam'ın bir emri değil... Böyle. bu tabi... örf adet Türkiye'de bu var. Biraz da Türkiye'nin batısında... bu adeti var... ...ahşiret etrafı yapmak... ...onun İslam'a bir şey yok bu İslam'a bunun böyle. Tabii günah yok yapmanın da... ...ama İslami bir şey değil bu. Hatta İslami bir kuru olmadığı için... ...bunu devam yapmak da iyi değildir. O zaman bir de kaçar zamanlar böyle. Yani yapılması gerek mutlaka diye yapılırsa... ...o zaman bir de de kaçar zamanlar kaçar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oruç tuttu Muharrem'in ve Emre Ebu Siyami'yi Eshabına da tutun buyurdu o günü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne An Siyami Yevmi Ahşura'ya soru da sahabe Ya Resulallah nedir sevabı fazileti 12 günde Muharrem'in Muharrem ayının da en eftal günü 10. günü. 10. güne hale. Yani birinci günü e, yılbaşı İslam'da, Hicri başıdır. O da güzeldir. Daha doğrusu gecesi. İslam'da geceler ertesi güne bağlıdır. Mesela yarın cuma ise bugün cumaderisi oluyor. Yarın <gülüyor> çarşamba ise başam Çarşama gecesi oluyor. Yalnız bunun bir istinası vardır. Kurumar'ın arefesinde. Kurban arefe gününün gecesi de arefe dahildir. O gün Onun için de vakfi caizdir. Yani bir insan hacıya giderken geç kalsa, dolda kalsa, arefinin yaşaması oraya, gece gitsin yine oluyor. Arefe günü akşamı gece gitsin sen dursun, vakfi yine oluyor. Çünkü o günü gecesi de o güne tabidir. Yani tek kurban bayramının Arefe gününün gecesi de o güne tabidir. Onun dışında her gece gelecek güne tabidir. Dereao soruldu. Nedir bunun sevabı? Fekale: "Yukeferü senetler mağviyete" buyurdu. Hadi varmış şimdi. "Yukeferü senetler mağviyete" Geçmiş bir sene günahlara kefaretir buyurdu. Bir günü oruç. Bazen çok değerli oluyor işte böyle. Yerine yapıldığı mı iş bile böyledir. İnsan bazen bir iş yapar, on dakikada insan mağazadan bir şey kazanır. İnsan bazen aylarca, yıllarca uğraşır, kazanamaz. Böyle. Demek ki bir gün oruç ne yapıyor? Bir senelik geçmiş günahlara kefaret oluyor. Bir hangi olarak oluyor? Günah-ı var, günah-ı kebair var. Günah-ı kebair büyük günahlar. Onlar mutlaka özel tövbe istiyor onlar, büyük günahlar. Mesela namaz kılmak vakti farzdır. Vakti kılamamış. Buna mutlaka hem kaza gerekiyor, hem tövbe gerekiyor. Yine büyük günahlar ne varsa Bunlar özel tevbe gerekiyor. Bunun işte günahlara kefart oluyor. tebessiz yani af oluyor. Değerli günahlar. Tabi bunda bir incelik var. Şimdi burada muhtemelen cemaatimiz gerçekten incelik var. Düşünelim ki bir Müslüman inancı var elhamdülillah. Müslümandır. Ama tabi bir sene içerisinde insanın küçüktüğü önemsemeden de insan çok günü işleyebilir. Bir sene içerisinde. Çok insan günü işleyebilir. O uçlu marayan birinci günü o günü. Hiç o kişi farkına değil. Bakın bir sene günahı amel dertlerinden siliniyor. Şimdi mahşerimizden başına gelecek. Orada hatırlıyor tabi. Bir sene 365 gün Günah bu. Günde 10-20 tane tekrar etsin günahlar insanların şimdi diğeri aynı arkadaşlar aynı amel yapıyorlar ama diğeri onu tutmamış. O ne yapıyor? Bir sene günahını maaşlara taşıyor bak muhtemelen efendim. Bir sene günah taşıyor maaşlara. Şimdi dünyada günahın ne olduğu pek farkına günah deyince Efendim bu günah bu. Tamam. biliyorum ama işte diyor mesela. Bilmiyor. Birisi işlemez. İşlemez. Nasıl işlemez? Mahşe yerinde sorgulama başlayınca bir melek var mizanın terazinin başında. Sorgulama böyle Büyük melek. Sesi gür. O bir daha diyor bağırıyor. Ey filan oğlu filan karnınızın ismiyle. Ey firang kızı filan. Bizden başlan gel bakalım diyor. Yani soğlamaya gel. Neye benziyor bu? <gülüyor> bir başır mahkemenin kapısında ismi çağırıyor. Firang filan tamam davan başlıyor gel bakın şey diyor. Düşünün ki bir dünya mahkemesi ki mesela günümüzde gerçekten çok şey rakamlar çıkıyor ceza vererek ver, 100 sene mesela ceza veriliyor günümüzde. Ee, Tabii 100 sene yatamaz tabi insan verilecek. Kişi böyle bir suçlu durumunda arza giyecek şimdi başlıyor çağrıca ne yapıyor kişi? İnsan bir titreme olur mutlaka böyle. Heyecan. ya yani Stres olur böyle. İnsan kalbi başta hızlı atmaya <gülüyor> nefesini tıkanmaya başlar. Ayakları birbirine dolanır. İnsan bu şekilde mahkeme girer Mustahamler. Fakat buradaki mahkemeler geçici. İnsan tabi birate edebilir, yolunda bulabilir, afta çıkabilir, ölebilir, kalabilir. Ama mahşerdeki yargılama kesin, kesin <gülüyor> Verilen ceza mesela yüz bin yıllık ceza verirsin, orada uygulanacak. Ölüm olmadığı için. O mahkemenin temizi yok. Temizi yok. İşte o gün mahşerde hesaba sorgulamaya çağırıldığımız zaman ne olacak? Kişi muhtemelen muazzam iş yanıyor ya böyle şu anda. İşi muazzam böyle. Eyvah! Hatırı yaptık aranı. Hepsi göz önüne geliyor, hayali geliyor. Hepsi hatırlıyor. Kişi bin bir pişman böyle. Çıldıracak ama böyle. Çıldıracak ama böyle. Neye bunu yaptım? Ama orada artık pişmanı geçmiyor. Hesabı başına gelecek. İşte günah bu muhtemelen. Günah böyle Yani Kişiye bu sorgulanacak. Kulunca bunu ise bunu şekilde. Zaten yazılmış ama defterine. Şahitleri var bunun. Ne olacak her yaptığı günah terazi mizanın sol tarafına konuyor böyle. Korkun bir şekilde konacak buraya böyle. Demek ki 10. yüzyıldan bir günlük oruç bir sene kadar kefart olmuş oluyor. Yalnız tek tutmak 10. günü de mekruh oluyor muhtemelen. Önceleri Medine-i Hatta Ramazan önce Naram orucu fazlı rivayete göre Müslümanlara. Rivayete göre bu da kesin değil ama tuturdu bu oruc. Ramazan orucu gelince bu faze kaldı. Sünnet'e dönüştü. Peygamber Aleyhisselatı Medine'nde borç tutuyordu. Onuncu günü. Sonra dediler ki sahabeler Peygamber Aleyhisselatı derine ya Allah Medyanide tabii Yahudu'da da var. Onlar tuyup orucu 10. günü tutuyorlar. Peygamberci Kalesi mazretleri o zaman <gülüyor> Le'in bekirtü ila kabilin, le'sü mennen tasia Le'in bekirtü ila kabilin Eğer gece yıkıla kavuşsam peygamber Alep peygamber bakımına. Le'in bak. Le'in. Eğer. Eğer şahmada. Bekir ile kabili. Yeni seneye kadar baki kalsam yani yaşasam. Hayatım olsa kavuşsam. Le'v sümen net tutar mı tutarım dedi. Dokuzunu haber, tutarım belki. Niye? Yahudilere benzememek için. Yani ibadette bile Oruç tutmak meşru. Tabi günümüz Yahudi'nin dini için tutmuyorlar bunlar günümüz Yahudiler. Ama o günkü yattığı tutu Yahudiler. Dokuncu gününde. Doğumlu oruçları da yalnız gece onlara da savrat atması Yahudiler. O farkı vardı. Oruç ibadet olduğu halde demek ki ibadete bile Yahud Hristiyanlara benzenmek gerekiyor muhtemelen. Oruçta bile. Bu iş ne gerekiyor? Dokuzuncuyu, onuncu tutma gerekiyor. Yani Dokuncunu kaçırdık. Unutu kaçırdık. O zaman olur 10 ve 11 olur böyle. İkisi olması gerekiyor bunların. Bu Muharrem ayının onuncu günü daha değerli. Onuncu günü. En değerli onuncu günü yani böyle. Neden acaba tabi? Bunun bir hikmeti vardır. Bu da esrarı vardır. Pek peygamberler o gün kurtuluşu erdiler, 10. gününde. O gün demek ki Allah'a katında bir gündür. Biri adı Adem Aleyhisselam'ın babamız. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı. Toprak, element maddelerinden. Dünyada bir şey yiyemez, içmeden cennete kaldırıldı hemen. Cennette çok kalı Adem Aleyhisselam Hazretleri rivati göre dünya yılı ile bin yıl kaldı. Bin yıl. Dünya yılı ile kaldı. Ama cennette yaşlanma, hastalama olmadığı için cennete girdiği gibi genç hep aynı halde kaldı cennette. Bin yıl. Hiç yaşlanmadı. Dinç kaldı. Tabi Mevlamın takdiri icabı. Orada günah işleyecek. Yani o yasaklanmış ve yiyecek orada, aldanacak orada. diye gelecek. Adem babamız... ...gece diye indirildi. Havaalanımızla beraber. Hazreti Adem, Aleyhisselam'ın babamız yani... Hindistanın güneyinde bulunan... ...ada vardı Serendip. Şey adı Seylan. Hatta şimdi Sri Lanka adı. Şu andaki adı Sri Lanka. Çayın yani meşhur olduğu yer orası. Oraya indirildi gece. Adem babamız hasta havada o da indirildi ciddeye kız de in kıyısına indirildi Adem babamız tabi gece indi dünyayı indi adaya indi orada o da değilmiş ama yüzne bağlıymış bir böyle sonra zamanla bakmış oraları tabi değişmiş tabi Adem babamız tabi cennete gece yok cennette. Hep gündüz orası. Hep ışık, nur. Orada zaman da bilmiyor orada. Gece indi, dünyaya indi. zifir karanlık. Bu gece ayışı da yokmuş dünyada. Hava da kapalıymış o gecede. Yıldız yok dünyada. Dünya indi. Zindan, karanlık. Bir şey vermiyoruz efendim. Tabi çok pişman. Ağladı, ağladı ama fayda vermedi. Hazreti havada ciddiye indirildi. Deniz, kızı denizde hemen kenarında oraya indirildi. Adem'imiz in indirdiği yerde orası bir bugün bile dünyanın en güzel yeridir orası tabi. Yeşil bakımından. Beybimiz her şeyi bol oranın. Şu anda bile. Orada Adem babamızda bir zahmet çekmedi gıdadan. Beybimiz bey onlara bunları geçti. orada anamızı ne yaptı? O da cide deniz kenarında bal tuttu. O zaman tabi dünya doğal dünya insan yok. Denizde ırmaş, gölde hepsi şey bal dolu üstüne. O da hele bal tuttu oradan. Peki nasıl bir şey doğurdu? Ateş yakması biliyor mu? Yani bilecek. Bıçak var mı yok tabi ya? Bir şey yok böyle. Ne yaptı onları? Mevla verdiği ilham ile tuttuğu balıkları taştıne koydu. Cidde'de de deniz kenarında. Taşlar tabi, kaplar taşlar onun taşları, kızın taşları, saç gibi. Balığı koyardı böyle, balığı kızarırdı, çevirdi onu böyle, örtel pişerdi. Onları yerdi bu şekilde. Adem oğulmuz çok ağladı, hep tevbe etti. Fakat kablo olmuyor. Meala'nın buyuruyor, Adem'in Rabbi'yi kelime ettiğine, Fethab aliyin itibab rahim. Feteluku Adem'in Rabbi kelimatin. Fetelukal teluk etmek ilham ile almak. Adem'in Rabbi Adem amın Rabbisinden bazı kelimeleri ilham aldı. Fetahu aleyhi onlara tevbeti Mevlamıza. Peki nedir ya bu aldığı kelimeler neydi? En kuvvetli rivayet Rabbena zalim en füsana ayet kelimesi vardır. Rabbena zalim en füsana ayet kelimesini okudu. Fakat çok rivayetler daha var. Mesela Sübhan okudu, şunu okudu bir rivayetler var. Tam bu kesin bir Fakat tövbeyi yine Mevla'na ilham etti. Bir gün Adem babamız çok ağlamış. Çok ağlamış ama. aşırı ağlamış. Ya Rabbi sen beni yarattın kudretine değil mi Rabbim? Evet Adem, ben seni yarattım. Rabbim, sen beni koyan değil, sen değil misin? Ben koydum Adem. Rabbim, sen beni yaratmazdan önce... ...benim o ağaç yiyeceğimi biliyordun değil mi Rabbim? Tabi biliyordum. Biliyordum. Bak Rabbim, ne olur Rabbim? Sen bu nefsi biliyorsun... Sen bu takvi etmiştin Rabbi ne olur? Bana tevbe ilham et de. Tevbe diyeyim. Ah buyur. buna ilham etti onları. Bir rivayete göre de Hazreti Ayşe Validemizden geliyor. Böyle bu buyuruyor kendisine Ya Adem, Kabe'ye git. O zaman tabi bugünkü Kabe değil. Kırmızı Yakut'tanmış. Kırmızı ya kuttan, yani karşılaşıyorsan gör alırmış parlak, Yekpare, tek para, tek iki kapısı varmış doğu batıdan, işi boş, fakat ya kuttan, kırmızı ya kuttan, ayni çapta ama aynı çapta camlı bina varmış orada. arada. Berabirde ya Adem kabeye git, onun et. orada sen bana, burada kabeyle tebene. İşte Adem babamız Ali Samadetleri. Önce Arafat'a geldi. Müzellife'de Hazrafa'yı beraber geldiler. Kabe'ye tavaf etti. 7 serfede ulaştılar veya. 7 şaf tavaf ettiler. Kabe ikisi beraber orada. E, tabi o günler o doğal dünya meleklerin bulunduğu yerde e, cennetten çıkan kişiler bulunlar. Ağlaya ağlaya içten ihlas samiyete tavaf ettiler. İlke namaz kıldı Adem babamız döndü Kabe'ye. O zaman Mevlamı tevbe etti Mevlamıza. Rabbim sen benden Rabbimsin. Ben de senin kulunum Rabbim. Aramıza kimseye girmezsin Rabbim. Ne oluyor? Ben? Ah bu buyurdu. Mevlam affetti onu. O günü Muharrem'in 10. günü idi. 10. günü idi. Tevkara oluyor böyle. İkincisi Nuh Aleyhisselam'ın da Gemisi o gün karaya oturdu. Kurtuldu yani Nuh Aleyhisselam'da. Nuh Aleyhisselam, ikinci babamız Nuh Çünkü Onun neştinden gelinleşim neştim. en çok çile çeken bir peygamber. 950 sene peygamber geldi. 40 yaşında peygamber oldu. Birazcık 50 yaşında peygamber oldu. 950 yıl peygamberlik yaptı. 950 yıl peygamberlik yaptı. İnsanların yalvarıyor insanlara gece, gündüz, evdene gidiyor, yolda karşılaştıklarıyla yalvarıyor. Onlar bunu dövdüler. Zaman geldi o kadar dövdüler ki kendisini artık komaya girdi. Her tarafı yara bere kırık içerisinde Komaya girdi. Büştü kaldı orada. Sonra kendine gelince bakıyor ki her tarafı ağrı içerisinde. Sürük evine gidiyor. Ne yazık ki hanımı da o da karşı taraftan hanımı da Yani evde de bir tedavi edeni bir bakıyor. Dedim yani işte. 9 950 sene. Bir gün yine gider insanın davete baktı yaşı biri geliyor. Çok, ondan Nuh daha yaşlıymış. İki tane torunların torunları koluna girmişler. Bunu birine götürüyorlar. Dedi ki yaşlı torunlarına o karşı gelen Nuh mu? Evet mu dedi. Beni o tarafa götürün de onun üzerine tüküreyemem dedi. Hakaret meşe. Nuh Aslam'ı duyunca işi çok cızız içi dedi. O zaman ben de de Rabbim helakasın sen bunları. Ama bakınız, 950 yıl, 950 yıl saberte böyle. Davet etti onları. En sonunda buna duyunca artık herkemli <gülüyor> etti onlara. Merdan buyurdu İslamın kendisi. gemi yap. Gemiye bakalım. Nedir gemi ya? Arabi. Cevrersin mesela gönderen buyurdu. Sen tarif eder. Muhammed Aleyhisselam o anda bin yaşında, bin yaşında. Ama saç sakalında tek beyaz yok ama doğal dünya zamanları, doğal böyle. hayat falan. Tertemeyen. Bin yaşında ağaçları keşti, kalas yaptı onları. hatta kalasla birine bağladı. Ağaçların çırpımları ona bağladı. Üç kat bir gemi yaptı varsa. Bin yaşında yaptı. Onu imadenleri aldı. Her hayvana bir eşkisi aldı gemiye. Gemi bindiler. Altı ay gemine kaldı. Altı ay bala. Altı ay sürekli göten yağmur geldi. İlk baştan yerden fışkırdı su, bala Ve faretten nuru, tendur, havamızı emip bir şey bir fırınmış, taş fırınmış böyle. Orada ilk başta bir ses verdi, gürültü verdi. Oradan sıcak suya fışkırdı. Bu işaretle böyle. Gemi bir ananı var ama gemiye bindiler. Sonra. Gemi tabii hem yerden sonra fışkırdı, hem gökte sanki gökte yarılmış gibi. Bir anda, çok kısa bir zamanda ama her dünya aldı gemi başlayıp kalkma gemi kalkma başladı. Altı ay gemide, 80 küsür insan, kadın erkek çok çocuk seksen küsür kişi, altı ay gemide hiç ama kara görmüyorlar. Daha hiçbir şey görünmüyor. yüzü görünmüyor. Daima bulutu yağıştı gökyüzü de. Yani güneş yok. Güneş yok, Gökyüzü görünmüyor. Yukarıdan her taraf kapkaranlık bulutlar. Durmadan yağmur yağıyor. Yerden su yükseliyor. Altı ay hep gemi gezdi böyle. Allah'ın ismiyle, ismiyle mecraha ve mürsaha melandırıyor. veriyor. motor aşamada böyle bir keramat var. Mürciz olarak mecraha ve mürsaha Allah'ın ismiyle amel ediyor. Allah'ın duracak bu şekilde. Altı ay sonra işte Muharrem ayının 10. gününde Mevlam buyurdu ki vekile denildi yani Mevlam buyurdu Ya erdub le'imma eki Ya erdu ye, Ey yer İb le'imma eki Suyunu yut Mevlam Yut suyunu galiba Yut suyunu Bu ayet-i kerame Çok incelikte var muhteremler Biri Belagat deniyor. belagat deniyor böyle. Edebiyatta. Yani birçok müşrikler, peygam zamanı birçok müşrikler e, biraz böyle edebi şiirleri yazması bilen o günün meşhur müşrikleri Baat-ı gelince secdeye kapanmışlar. Müşrik kendisi. Baat-ı duyunca secdeye kapanıyor. gene kendi, kendini yer atıyor. Sormuşlar sen Müslüman mı oldun? Hayır. Neye secdeye kapandın? Ayet-i Kerim'in beni ben hiçbir aktı bile diyor. Ayet-i Kerim'deki şu vurguya bakı bile diyor. Az bir şeyle uzun bir şey anlayamamak bir şey. Yani tabii Türkçe'ye bu çevirirken bu anlam ölüyor mu terimler? Bir alim şöyle diyor: Bir dili başka bir dili çevriken, nasıl özen gösterilsin, ustaca bu iş yapılsın. Bu neye benzer buyuruyor? Bir kaba süt uyuşumu mu yoğurt yapılmış kaplı içerisinde böyle. Süt koymuş tabi ısıtılmış, mayısını koymuş yoğurt yapılmış. Şimdi yoğurt o kap durduğu sürece tam aslını, kalıbını, şeklini korur. Ne kadar itina özen göstererek o kapı başka boşaltıldığımı bu özelliğine gider bu taraftan. Öyle buyuruyor. En güzel bir tercüme çevir diyor. Buna benzer böyle diyor. Yani bir kaptaki yoğurdu başka bir şeye altınama benzer böyle. O hem karıştı gider böyle. Buyuruyor. Yani gerçekten mesela ayet-i kerime anlam verirken yani kişi man anlamı veremediğinin insan farkında böyle. Anlatamıyor sanırım yani böyle. Anlatamaz çünkü. Allah kelamı gibi bu. Vekile o anda denildi. Ya erduble'i ma eki. Ya hitap. Bak burada Arapça'da. Hidap böyle şey. Ey böyle. Uyarı. Ey yer suyunu yut. Suyu yut böyle. E kimin sürü geçer o anda bu tufana kesmeye yere emretmeye? Ancak yeri göğü yaradan. Böyle. Ey yer yut suyunu. Veya semavu ekli'i veya şema, ey şema gök, senden suyunu tut, tut bakalım. Tabi her zaman gökte su buharı var mı şemla? Ne, hemen bunu dönüşün yağmura bunlar, bebla iznimle denemezdim şemla. Her zaman su buharı gökyüzünde. Kim bilir kaç denizler miktarında su buharı. Hatta nutu önce de yıllarca kurak oldu dünyada, aşırı oldu, aşırı kurak, sıcak oldu dünyada. Yıllarca çok uzun yıl. Saçtı bilmiyor <gülüyor> Ne oldu? Hep denize buharlaştı. Bunların gökte yapılandı bunlar buna bak. Kim yapıyor bunları? Buna kimin gücü yeter buna? Günser bak. Ve yine şu da şöyle oldu. Ne kadar kadınlar varsa hepsi kısır kaldılar. 40 yıl. Tufanlar önce buna. Yani çoğu sabiler ölmemesi işi bak. Mevlânâ. Onlara kısrlık ardi bale. Kırk yılı hiç doğmamadı bale. Ne kadar tufanda ölen varsa her kırkının üzerinde insanlar bale. Ve yıllarca evren ne ne apt evren bale. Güneş aşırı sıcak verdi, enerji verdi. Denizde muhafız hızlı buharlaşma oldu denizde, hızlı buharlaşma oldu bale. Gökyüzünde Japonya'da bunlar baleci. Japonya'da bunlar. E buna kimin gücü yeter? Bana emir verince. Gökler sanki hemen indi aşağıya tabi. Aşağı buluttu bulutlar. Ve lan Eş Eysama tut suyun bakalım. Hemen tık kesildi. Muhtemelen. Bulutlar aldı gitti başladı. yüksel bulutlar böyle. Ve gıydan mavi su yerin dibine çeme çekildi. Gıydan mavi su yerin dibine çekildi. Ve kul diye emrü iş yerine geldi. Hüküm geldi. Tad-ı ilahi yerine buldu. Yani ne kadar devam edecek, ne kadar bu tufan olacak, su ne kadar yükselecek, ne kadar insan ölecek. Ve bu işte hükmüne geldiğim Vestevet alel-Judiyye Vestevet değil mi oturdu, alel-Judiyye Judida'nın içinde oturdu. Ayet-i Kerem Kur Mevla'nın Kur'an-ı buyuruyor. Bunun gemisi demek ki Judida'nın içinde oturdu. Nerede bu cüda muhteremler? Bizim güne doğumuzda. Irak sınırımızda böyle. Şırnak'ın stiloplu ilçesi var. Şırnak ilenin stiloplu ilçesi. Bu stiloplu ilçesi yudan eteklerinden böyle. Efendim? Aşağı yukarı 2000 metre yüksekliğinde. Rakım 2000 metre aşağı yukarı yudanın. Duğun gemisi oraya geldi muhteremler. Peki duruyor mu acaba? tabuna Mevla bir? ...biremiyoruz onları... ...durabilir ama görünmez şu anda... ...vakti geçecek çıkırabilir. Ermenilere göre ağrı dağında... onu benim söylüyorum Hıristiyanlar... Ben. ...ağrı dağında... ...çünkü Ermenilere göre ağrı dağı... ...ağrı ve Van onları kutsal yer... ...Ermenilere göre böyle. Hatta Ermenilere bugün planları... ...Van'a başşehir yapmak... ...Ermenilere şey baş şehir yapmak... baş başşehir yapmak... Yani ...Ermeni inancına göre... Onlar Hristiyan Ermeniler'de. Ama onların Hristiyanlıkları farklı yerlerden. Onun için onun kinesi ayrıdır. Onlar için ayrı, daha kutsal yerdir. Onlar o şekilde. Ama Mevna Kur'an'a buyuruyor. Nuh'un gelmesi cüvdanı oturuyor böyle. <gülüyor> Demek ki 2000 bin metre yüksekte oturuyor bak. Daha yüksekte. Yani su çekilince su çekilince o zaman iki ilmet rakımda Cudan'a geldi. Su çekilince gel. O da yükselmiş demek ki kardeşe. O günde neydi? Buharamay'ın 10. günü idi muhtemelenler. Ben. O günde. Tabi ne yaptılar su çekilince. Hemen kurudu ama. Hemen kurudu yer. Ben. Gel kurudu. Tabi hemen şükür olarak namaz kutlar Mevlamıza. Şükür Mevlamıza. Bir de hadi İbrahim Aleyhisselam. Tabi çok bunlar da birkaç tane örnek inşallah. İbrahim Aleyhisselam da ateşte yanmadığı, kurtulduğu gün. Muharrem 10. günü görebileceğim. Hadi İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğduğu mağara. Urfa'da Gidenler bilirler, onun doğduğu mağara aynen duruyor. Yani ziyaret açık Urfa'da. Atlana çıkayım su var da şifalı su var su aynı duruyor mağaranın duruyor ben acam İran babası da Azer o da put yapardı yani bak, put yapardı yani heykel yapardı böyle yani ölüden diri duruyor ölüden diri ölü kafir ölü anlamalıyım Allah katına manevi ölü deme bak yani kafirden bir peygamber geliyor. Peygamber geliyor. Babası Azer. Kut yapar kendisi. Hadi İbrahim Aleyhisselam tabi daha çocuk yaşında hep uğraşı kamile. Her peygamberin gönlünde daha çocuk yaşında insanları kurtarma, uyarıma isteği vardır her peygamberin. Eğer bir insanın gönlünde İslam'a çalışma, insanla uyarama diye bir istek yoksa, o gönül ölüdür, böyle. Çünkü Peygamber'in meşrebi budur böyle. Peygamber yolu budur böylece. Yani bir insan kendi başına ibadet yapsa bile eğer ki bu genellemede insanlara bir yaralı değilse, faydalı değilse bu insan yine kalbi uyanık değil diyor kimse. Adı İbrahim Malesem Hazretleri, daha çocuk yaşında insan uğraşıyordu. Delikanlı iken de, genç delikanlı de, biliyorsunuz tabağa konuya girmeyeceğim fazla onların puthaneleri vardı. Tapınakları vardı. Orada heykeller vardı. En büyük, en başta kapının girişinde elinde büyük heykel varmış. Heykel. Artık onu süslemişler. Yavku'tan, zümmü'ten, şundan, bundan böyle süse müşter, yürü şey en önde, En büyük putları o. Ence onu yaloyıyorlar. Ne olursa, onun için de var bu şekilde. İbrahim Aleyhisselatı ne yaptı? Bunları kırdı muhtemelen böyle. Put kırdı. Her peygamberin ilk yaptığı bir özellik vardır, iş vardır böylece. Şey. O peygamberin sünnetidir bu böylece. Şey. Yani putları kırma İbrahim Aleyhisselam'ın da sünnetidir bu da böyle. Putları kırmada. Bu da putalar tabi oradan kırdı. Sonra tabi anlaşıldı kim olduğu. Şimdi bunu yakaladaydı Meryem Selam'ı götürürler. Nermud'u yanına. Bismillah. Kâldürler ki Harikûhü. kalu dediler. Nermud dedi bazı müfesslere göre bak o zaman kale olması gerek. Kale tekildir. Tek kişi diye tanımlı öyle kalu çol dediler. Demek ki o toplumdan, Memud'un toplumdan Babil'lerden bililerden bir grup ileri gelenler aşırı pıtçılar. dediler ki şimdi İran'ı yakalırlar, balada götürürler şimdi halkın önüne. Memud'a götürürler. Ne yapalım buna şeyizi olarak şimdi? Dediler ki harru kuhunu yakın. Yakın. Ateşi yakın işte. Yani hemen kuyfusa başı keserler, hafif bu. Yani Yaradıcı Kurşun, Vensu aleyh teküm ilahlarınızı yardım edin bakın hayırla. Vensu aleyh teküm ilahlarınızı yardım edin bak. İlahlara yardım bakın o bak bak. Şu aşağılığa sapıkla bakın böyle. Hem ilah diyorlar ona yardım edecekler. İlahlar aciz yani ona yardım edecekler. İni kütün failine. Eğer buramcığı verecekseniz yapacaksanız. Bunun yakın dediler, yakmaya karar verildi. Biliyorsunuz şimdi Balıkesir Gelbartlarında kayanın altında oraya karar verildi. odun taşınmaya 40 gün odun taşındılar. 40 gün. Hamile kadınlar bile ağır artık yani doğum yoksa hamile kadınlar bile ne yaptılar? Onlar bile gittiler etrafına ormandan bir kadar iple bazı ağaç giderler, getirdiler. Hatta bazı yaşlı hastalar, yani kötülenler, yürüyemeyenler bile emekliğe gitmişler, oraya ağaç getirmişler. Putlarına yardım etmek için putlarına. 40 gün tabii atta getiren var, arabaya getiren var, sütne getiren, oturmayan, taşıyan, taş taşıyanlar dağlar gibi yığılmışlar. Tutuşturur bu her tarafı. Bir hafta önce tam uyandı böyle. Atmaya karar verdiler. Yani gerçekten... Yani insan kendini oraya koymalı muhtemelen böyle. Düşünün ki... ...dağlar yığılan bir odun... ...tutuşturulmuş her tarafından ...bir ateşten her tarafı yanıyor. Artık uçan kuşu ölmüştü yukarıda yanmıştı. Onun ısısından, hararetinden yanmıştı. Etrafa muazzam ateşi salmış... Hati bana acıkarış içerisine Allah tevekkülü oda. <gülüyor> Enver Nemrut askerler atımını ateşe tuttur ikilinden ayakında kaldırırlar. Atamıyor ama. Neden yakışamıyor? Yakışamıyorlar ki. Yakışamıyor, ateş. ateş nasıl bir yanıyor? Ususu yakışamıyorlar. Bu yüzden ne yapalım ne yapalım? Kara belde Mancınlık. Mançınlık. İki tane direk dikildi hala direk taşta. taştan. Böylece bir demir vardı. Orada böyle, yani yarın sancak gibi böyle. bela, otu İbrahimse üzerine hem de baba ana doğma çupla soyu da İbrahimül Selamı iki elini eline bağdılar, İki eline bağdılar, otun sancak üzerine tapmıyorlar bu tura adına İşte raks ediyorlar, dönüyorlar, şunları yapıyorlar şimdi ve İbrahimse tekvet eder. Ya İbrahim, eğer bizim putlarımıza secerseniz affedeceğiz. Bak Batı yanacaksın. Gerçekten tabi Kadi Mutaner bana, ateşe göz göreli gitme. Hatta o anda melekler, Allah'tan melekler böyle. Geldi kurtarmaya onları razı olmadı ve dedi: Hasbi Allah. Dedi: Hasbi benim rekel. Hasbi Allah. Bir hasbinallah vardır. Bir de hasbi yallah. Farkı şu. Hasbi yallah ye ile mütekelin vadi deniyor. Allah bana yeter anlamı geliyor. Tek kişi. Hasbinallah mütekelin bana gai deniyor buna. Hasbinallah bizi Allah yeter anlamı geliyor hasbinallah. Ensiye baş selam geldi. Artık macun şekilmiş havada giderken İbrahim ben seni kurtarayım. Eşrafaktır. Allah yalvar. Bu halde, yavrasi meycanla, melek, heyecanlı. Allah yalvar. Allah mühalimi görüyor biliyor, görüyor biliyor. O ne iste ben razıyım. Buna ne diyeyim buna? Rıza makam vakandır. Rıza makam mı böyle? Neviz yanmak istemez kimse. Peygamber de olsa neviz, cam mı yani? Böyle. Yanmak istemez böyle şey. Neviz yanmak istemez. Bak bu ne yaptı burada? Allah'ın mühalimi görüyor biliyor. Hasbi onun söyledi Rabb'i. Anı Rabb'i. Rabbim benim iticiye mi ihtiyacım? Halim Hazretmeme. Biliyorum Rabbim halim böyle. Yani Rabbimin isteği anısı neyse o olsun. Allah yapmak işi söy beni Allah yolunda yanmam gerekiyorsa yanayım. Burası böyle işte. Tabii Mevlam azam bunlar çok razı olunam temelan böyle işte. Kulna Allah böyle dedi ki, o ki Ya ruh Ey ateş, ya ateş Künü berden soğuk o bakkala. Ve selamen ve selamette o. Buradan berd soğuk. E ee, yalnız burada künü berden ile kalsaydı ateş İbrahim'e Efendimiz'i üşütürdü. Buz gibi olacaktı böyle. Ve selamen tam selamette. Yani o, o, o, o, o böyle ne şüsün ne yansın Allah İbrahim İbrahim'in İbrahim ama Allah İbrahim böyle şey. eğer buradan böyle o anda Allah İbrahim'e buyurmasaydı o zaman dünya ateşi hepimiz sokacaktık hemen işte tartışlar şey. başladı yani burada tavsiye etti Allah İbrahim ateşi yalnız İbrahim'e karşı ama koma semaullah sema tu e, Ateşin yakıcılığı var tabiatı. Ona bunu kim verdi? Mevla verdi bu yakıcı. Mesela biber de vardır biber. Öyle bir biber var ki insanı ben yakar yakar insan yakıyor insanı. Öyle biber var. Bakıyorsun ama soğuk duyarsın kendisini. Yeşil biber, görünür bir şey biber yedin mi? İnsan yakıyor mu yakıyor yakıyor. Nasıl yakıyor insana bu? Allah'tan bir özelliği bu terimde. Ateş de bunun gibiymiş ben. Ateş de yanar kardeşim. İşte Hadıbül Maalesefül Tayban da macun şekildi. Ateşe giderken berdan buyurdu. Ey Ateş benim İbrahim'e karşı sametli ol ben. Ateş yani Hadıbül Maalesefül'un bağlarını yaktı. İkili bağlıydı, bezde, İple bağlıydı. Onu yaktı, elleri çözüldü. Ağaç çözüldü ama anında ama çıplak ama tabi or tırtışıp olduğun düştü düştü ye yeşillik oldu terimle odan su çıktı bakın böyle bir de ağaç oldu ne güller ağaçordan açtı, açtı. hemen Cebrail semir gör ona bir gömlek getir kendisine cennetten gömlek getir cennet gömleği getirdi böyle getirdi işte o gömlek ondan yalkovar sema yalkovar sema yuvar kaldı böyle o terimle kaldı Hatta Yusuf Aleyhisselam da kuyudayken de Cevri Aleyhisselam o gün ona getirdi böyle onu. Kuyudayken. Şimdi abileri Yusuf Aleyhisselam'ı çıplak soydular. Onu kuyu atar atarlayken Yusuf Aleyhisselam kuyuya düşünce bir de kuyunun içine bir de kaya varmış kenarında. Yusuf ayağı dizi o kayaya vurdu. Bakın kaya vurdu. Tabii derin. Çöl kuyular derin oluyor. Görülmez altı böyle. Bizim buna kuyum, elermez köy şey kuyular böyle. Karanlık, <gülüyor> yukarına hızla gidince, bizi varlarsa önce kuyun kenar yapışmış çıkmış ellerle böyle, i̇şte eller fırçalayacak. Tabii düşmeyin, bırakmayalım, bırakmayken üstüne elini vurmuşlar abileri sopayla böyle. Vurucu ellerine böyle üstem. Tabii eller, eller gevşiyor, düşerken bizi vurdu kayaya suyun içerisinde çok bizi ağırdı. Gece yarısı siyah vaktinde Cebrah geldi. Ona bu gömleği getirdi. İbrahim Aleyhisselam gidi gömleği getirdi. Hüsuf bu ne giy? Bu cehennet gömleği bu. Giydi. Batı Hüsuf çok sancısı ayağında var. Ayağında, daha yana çürük on, o, anda, şu, o, o anda. Ayağı çok sancıyor ayağı. Fakat bir ahma ahmabe demiyorum. Hafif ayağı ağırlıyor bazen o kadar. Cebrail acıdı. Yusuf. Ne olur dua et de Allah sana şifa ver inşallah. Ayağına. Ve Yusuf çürük çocuk bak. Ya Cebrail bak. kim Muhatabı Cebrail Aleyhisselam. Meleklerin peygamberi. Ya Cebrail. Allah bunu görüyor mu? Biliyor mu? Biliyor, görüyor, biliyor. Utanım Allah'tan şey isten bak. Böyle. Biraz da hep Cebrail Aleyhisselam. Yusuf mi dua edeceğim. Sen bana dua amin misin? Ama konu kapandı ama. Konu değişiyor. Yusuf ben de bana amin misin? E sen dua? Allah'ım Yusuf'a şifa ver. O da sözüldü. Amin dedi bu sefer. İyileşti. De, Yusuf Aleyhisselam. Ya acaba ben dua edeceğim. Sen bana amin der misin? Derim. Ya Rabbi ne kadar hassas ehli imandan, onlara seher vakti şifa ver. Seher vakti. O zamanmış bu yapılan duası. Seher vakti. Gecenin altıya biri kalıyor seher vakti oluyor böyle. İmsaf vakti önce ama. İmsaf çıkar seher vakti böylece. O günden beri ne kadar hasta varsa akşamdan uyuyamaz, gece uyuyamaz, sanırım kıvranır kıvranır. Ama seher vakti yaklaştığında bir rahatlık gelir, bir dalar Bu Mesela'nın duası yavranlık sistem aminiyle böylece Hatta Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya çıkması, o da mahrum 10. günüydü. kuyuya çıkması da kendisinin haberi. 10. günü çıktı. Bir iki daha ne görelim inşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam, onlara kısa geçeyim. Musa Aleyhisselam da Mısır'dan İsra'lı olanı aldı. Yani kavmi, iman edeni ...Kızıl Deniz'e gittiler. Gece çıktılar gece. Çıktılar Mısır'dan gizlice. Akşam anlaşmışlar. Herkes şu zaman buluştuklar yani. efendim. Anlaştılar, çıktılar. Fakat sabah erkenden, Şirham'ın haber alınca... ordusunu hazırladı, peşten düştü. Bunların peşten düştü. Tam Musa sen ve kavmi geldiler... ...Kızıl Deniz'in kıyısına yaklaştılar. Kızıl denize görünüyor yaklaştı denize. Arkadan bir toz duman. Tabii çöl oluyor işte alt koşunca bir duman toz duman oldu. Baklaş şimdi oluru, şiravun arkadan geliyor askerlere beraber. Ya Musa çılacak bunlar böyle. Önleri deniz. kızı denize de ırmak falan değil. Önleri deniz. Ya Musa yakalandık. Bakın Peygamber İmanı'ta nerede ''İnne <gülüyor> mei <gülüyor> rabbi seyhedin'' ''İnne mei rabbi seyhedin'' Rabbim beraber bize bir yol mı bu. Kalkmayın bak. Arkada düşman, önde kızıl deniz. sıkışıyorlar. Yani çembere girdi artık böyle. Yani madde olarak, sebep olarak seyahatler tüken bir şey bitti. Ölüm yüzde yüz. Bu arada pekâ emana beraber seyhedin bize yol aşar bu şekilde. Elam vurdu yağmursa asayla vur bakalım denirse aynı asatı var. bela. Bir vurdu ta karşı kıyıya kadar. Tabi göz görmez. Kıyıya kadar yol açıp aldı kuldu. <gülüyor> Yebe saati gelme kurdan da ben aldı böyle. Nasıl sanki böyle kesilmiş, <gülüyor> dalaşlara örülmüş bir duvar. Ama tam böyle şakulende dümdüz örmüş duvarmış sanki bu şey böyle. Yok böyle. 12 defa 12 kabile, 12 defa vurdu. 12 kabile girdiler. Ne dediler ki Musa'nın yanındaki ya Musa, biz buradayız ama öbürlerine affet göremeyiz böyle. Aradan gelen vurdu böyle, aradan vurdu, birbirine görenler. Böyle. Tam bunlar karşıya geçerken, Şiravun da geldi, suyun başına geldi... Ama tabii Firavun suya girmeden korktu. Evet, yolduruyor. Yolduruyor ama girmeden korktu şimdi. Firavun dedi ki Firavun şimdi adamlarına kendini korktu ama belli etmedi. Bakın dedi, benim heybetimden yani kendi rap olarak kabul ettiriyor. Benden baktı, Diniz bana yaraldı böyle diyor sanki. Ona boğuldu diyor aklınca böyle. Fakat girmek istemedi. Firavun'un bindiği at aygır erkek atmış. Bak. Yani Allah'ın takdirini anlattı böyle. Bindiği at erkek ayıgırmış. Çünkü yapıldığı hayvanlar. O anda Cevbun bir kısra binerek öyle göründü ona. Kısrak dişi at yani böyle. Genç. Cevbun da bir kısrak dişi atarak binerek onunla geçti. Onu falan görmüyor ama tabii Firavun'un atı o kısrarı gördü, bir i̇şte şey gördü. Ne yaptı işte Firavun'un aygırı, bir şey görünce yani şehvetle, nefiste ona arkası düştü. Cevrasim suya, denize girince Firavun'un asla girdi. Şimdi uğramıştı ama başlamadı o tutamadı Firavun girince, asker de tabi girdiler, girdiler. En sonra girince başları başladı kapanmaya çıkamadılar. İşte kapanmaya başladı. Artık firan bati ki son radide beratlar şeyindi, yere kapaklandı ve korkusunda yere kapaklandı. Ben iman ettim bin islerin rabine dedi. Yararsın gel an azemiyim kabir. Yani şey iman ediyorsun artık iman kabidir şu anda. Bu temeller. Ondan tabi suya helak oldu. Helak oldu. Tanrım öyle aydik kerime bu konu tabi girmeyeceğim farklı konuya. Böyle onun cesedini çıkardı muhteremler. Kanmadı denizlerden. Dışarıya çıkardılar. E, şu an Londra'da, Müzede, Şirav'ın cesedi çürümedi evvelce. İngilizler, Kıdın Kıyısı araştırma yaparken bir tepecikte, kum tepede, bakla bir insan cesedi evvelce. Sanki, sanki secde halinde böyle Çıplak ama. Elbise çürümüş, bedeni olduğu gibi. bedeni çıplak halinde. Bunu Londra'ya götürürler. Orada Müzede, şu an sevgilendi evvelce. İbri tanıması için. İşte Musa Aleyhisselam'ın denize geçtiği günde Muharrem ayının 10. günü idi. Yine Yulis Aleyhisselam Hazretleri'ne bağlanıldıktan çıktığı günde 10. günde muhtemel. Davud Aleyhisselam tabi oğlu Yusuf Aleyhisselam hastalık kaldı 40 yıl böyle. Davud Aleyhisselam oğluna kavuştuğu günde Muharrem 10. günü idi. Daha pek çok var. Mesela Eyvah şifa falan buldu böylece. Çok var muhtemel. Şimdi Muharrem'in 10. gününde yalnız hayırlı şey mi, şer olmaz mı günü, şer de olabilir muhteşemde. Yalnız kadri gelesinde yalnız hayır olur. Şimdi Mevlam buyuruyor Sebebillah hiye hatta mehtelail fecmiye. Selamini hiye. Kadri gelesinde selamettir. Kadri gelesinde öyle felaket olmaz. Derken bir şey olmaz. Selametli, şer olmaz. Ne zamana kadar? Hatta matla'il tuna kadar. İmsak vaktine kadar. O zaman kadar. Ama muhalim 10. gününde felaketli olabilir, şer olabilir. Mesela bunun bir nedir? Kerbela faciası denen olay. Kerbela olayı da muhalim 10. gününde oldu muhtemelen. Kerbela'da. Ne oldu orada? Fatih Hüseyin, Peygamberimizin torunu, hatta Fatıma Validemizin evladı. İkinci el, er, büyük Hasan'dı, Hüseyin ikincisi. Onun evladı hele <gülüyor> beraber şiit edildi. Tabi vahşice, harca şiit edildi. Şimdi günümüzde biliyorsunuz bu olay her yıl tekrarlanıyor. Şii denen dışındaki bir toplum tarafından her yıl mor 10. gününde Kerabela şehitleri için bir tabi anı yapıyor böyle. E, bir temsili gösterişler yapıyorlar. Sanki şehit olur gibi yapıyorlar. Tabi bir duygusal anlar yaşanıyor. Ve bunda ne oluyor? Bir nevi Sünni Alevi bir fitnesi ateşleniyor, fitilleniyor bu arada. Yani Şiilere göre sanki Hazret Hüseyin'i, yani Resulullah'ın torunu, Hazreti Fatma namazının evladını, Hazreti evladını, sanki Sünni Müslümanı öldürmüş gibi bir kin, <gülüyor> intikam alemini ayırırlar bununla. Şiirleri, her şeyi böylece. Şey. Yapıyorlar. Bu olayın işi nedir acaba? kısa bakalım inşallah... Hz. Hüseyin Hazretleri... ...Hasal'in oğlu, ikinci oğlu... ...Fatıma'nın oğlu... ...Peygamberimizin de... ...çok sevdiği torun Peygamberimizin de... ...yani Peygamberimizin de... ...kucağında yetişen, büyüyen... ...hatta... ...Peygamber Hüseyin Hazretleri namaz kılarak evinde... ...secdeye gidince... ...Hasal'in çıkardığı üzerine... ...çıkardığı üzerine bizlerine... ...onlardı... Böyle bir kimse Hazreti Hüseyin, Peygamberimizin sevgili bir torunu kendisi. Peki nasıl şehit oldu orada? Bunu kim şehit etti? Bu tabii Emeviler zamanında Yezi denen kişi. Hasım abinin oğlu. Hasım abi sahabedir. Peygamberin kayın kendisi. O sahabedir böylece. Haddalar olmakla beraber ama yine sahibi olduğu için ona saygımız var kendisine. böylece. Ama Yezi sahabe değildir böyle. O günahkâr biridir ve kanlayıp kimse de kendisi be, Yezid. Yezid halife olunca, o zaman Hazret Hüseyin Medine'de idi. Haber Medine valisinden Yezid, Hazret Hüseyin'i, Hazret Abla bin Abbas'ı, Hazret Abla bin Ömer gibi bir izahları, Hazret Zübeyir'i, Abdullah'ı onlara al, ona biat aldı de böyle Medine valisine. Yani bağlılık, Zezid'e. Bunlar Yezide biat etmemek için yani halifelerini resmen tanımamak için medyelerine karşılar. Mekke'ye gittiler. Hazreti Hüseyin Hazretleri Mekke'ye mükeremede, Kabe'de, Beytullah'ta civarında ibadet çekildi. İnsanlara durmadan vaaz nasyete bulunan insanlara, uyarı insanları Mekke'ye mükeremede hem Mekke halkından memnundu, mutluydular. Hazreti rahat hayatı vardı. Belki dediği gibi de başa. Peki ne oldu sonra muhteremler? Yani Yezid ordu gönderdi Şam'dan. Onu Mekke'de katetmemiş, mi bilmemiyorum şey ben. Yezid dokunmadı. O dokunmadı arkadaşlar. Şey. Peki ne oldu? Kü küfe, Bağdat, Küfe. Bağdat, Küfe'ye yakınında. O zaman yoktu Bağdat henüz daha. O zaman Irak'ın en meşhur Küfe. Hatta zamanında bir baş şehir olmuştu bu Küfe. Küfe. Bu küfe halkı da Hasan'ın taraftarları yani Alevili'nin kökeni denen Şii denilen köken oradan kaynaklıdır bunlar böyle. On taraftarları. Ne yaptılar şimdi bunlar? Yani küfe halkından hastayla bıktı muhtememler. Onlara başaramadığı böyle. Sözdünemiyorlar, iskendiiyorlar bu şekilde. hasta Hasan'da halife olunca o da halifeden terk etti. Kendini isteyen Onlar bıktı onlardan böyle. Göğeş yiyirler. alevler yapıyor göğe. Ona bağlar sanki. Ama çok böyle karmaşık, fittici insanlar. Hazreti Hüseyin Mekke Mekke'ye mükeremede rahatken, huzurluyken, insanlara yararlıyken, tabi sadece geliyor insanlar. Her gün onu ediyorlar. sohbet dinliyorlar. Mali sohbetler, malevi bir havalar, ilim yayıyor kendisi. Öyleyken, küf halkı mektup güyaza keniz gönderdiler. Ya Hüseyin! Bak halifelik, yani başkanın hakkın. Babandan sana bu biraz kaldı. Gel küfeye, biz sana tabi olacağız. Senin askerin olacağız. 40 bin kişi hazırız dediler. Bana. Tam silahlı. Başımıza gel, halife seni hangi yapalım vereceksin? Gece kalmasın bu halifelik. Ceva vermedi. Yüz küsür müthi böyle, yüz küsür müthi Yani yüzden fazla müthi yazdılar. Böyle yazdılar. Ya Hüseyin hakkını al. Bu milleti kurtar, yüzyılın kurtar. Böyle yalvararak herkesi yaparak emirdeyiz böyle. Yani canımızla malımız senin, senin yoluna kurban olacağız. Küfe gelerekten. En sanat Hüseyin artık yani bir nevi mecbur kaldı artık. Yani nereden kaçmamak gibi. <gülüyor> Gitmeye karar verdi küfeye. Kardeşi vardı Muhammed Hanefi. Abi küfe gitme. Babam ona çok çekti. Şehit oldu babam sonunda. Ağabeyim Hasan ondan çok çekti. Halefeli bıraktım terk etlerdik. Ona bıktı onlardan böyle. Onlara güvenilmez abi. gitme. Çok yalvardı. Hazreti Hüseyin tabi kader muhterem der. İlle gideceğim kardeşim dedi. Amca oğlu Hazreti Abla bin Abbas çok yalvardı, çok yalvardı. Ne olur amcaoğlu gitme sen buraya. Küf hakkına güvenilmez. Bugün sana yaranırlar. Yarın öbür dönerler. Onlara güvenmez onlara. Çok sahabe yalvardılar. Hatta Hüseyin de içine artık öyle doğmuş. Tabi kader gelince insan gözü kör olur derler muhtemelen. Gözü göremez derler. İle gideceğim dedi eşine çoğu çocuğun hepsini topladı. Ona yakın seven Müslümanları bir küsük kimse. Yola çıktı. Daha önce bir yakını oraya gönderdi, Müslümanı oraya gönderdi böyle. Fakat yeni haber almış bu muhtemelenler. Küfe valisine İbn Ziyad ona mektup yazıyor. Hüseyin'i sana Küfe sokma derheden böyle. Erten. Hz. Hüseyin Yola çıktı, yolda haber aldı durumu, ama geri dönemedi. Artık yola çıktım, kalınmesi yaşan birer böyle, e İşte kerbeden yer vardır, kerbela. Yani kerb ve bela. Ker sıkıntı anlamına geliyor. böyle. Yani sıkıntı bela bir anlamına geliyor. E, Fırat derinin yakın bir yerde, Kıyısının orası. Oraya gelince, işte orada Fırat derinin kıyısında suyu kestiler. İbn-i Ziyad dövmek için bir asya gönderdi, gönderdi. Kimler bunlar? Küffeliler bunlar. Yani Hazreti Ali'nin taraftarları güya. Yani Aleviler, Şiiler bakıldı böyle. O zaman Sünni denen kısım Şam askerinde böyle. Şam askerinde böyle. Bunlar Hazreti Hüseyin'i suya vermediler. Böyle susuz. Az susuz. Burada böyle Hazreti Hüseyin'i hepsi özüre böyle. Yalnız kadınlar şofre kaldı ya. Bir de tek oğlu Hazreti Ali ki ona Zeynil deniyor. O da hastaydı da savaşa giremedi. Delikanlıydı ama hastaydı çadır yatıyordu. Bir de onu, o öldürülmedi. Onun soyundan eşitliği işte, sigitler geldi. Hepsi burada öldürdü. Bunlar bile Ama öldürülerek kimler? Küyüfe halkı. Yani Alevi denenler. Hastaya taraftarları. Hasmavi'nin karşıtı olanlar taraftarları yani bunda bir de sünni yok onu öldürürler. Onu öldürürler. Şimdi ne efendim şiirler kendi öldürürler. Kendi davet ettiler küfeye. yalvardılar, bitip gönderdiler. Şehit ettiler. her sene bu arama gününde Hasmavi için anma adı altında tabi acılı sahneler Duygusal anlar, şunlar bunlar. ve Dolayısıyla da böyle karşı tarafa sanki lanetli olana böyle şey. Tamam. Öldürünün de bizi lanetiyoruz. Onu öldüren biz lanetliyoruz muhtemelen. Ondan meylundur böyle böylece. Çünkü peygamber yakın bir zamanda bir peygamber öldürmek kolay değil. Ona kılıç çekmek kolay bir şey değil de Ama biz onu lanetliyoruz. Ama yapan yine kendileri ama. Yapıyor yine kendileri Tabii bunlar ne oluyor? İşte İslam'da bölücülük oluyor muhtemelen böyle. Yani Aleyhi, Sünni, şunlar bunlar böyle parçalanınca ne oluyor? İslam birliği parçalanıyor. Sonra Müslümanların gücü kuvveti gidiyor. İslam birini uğraşırlar bundan düşman fadalıyor muhtemelen. Bu 10. gün Muharrem'in daha çok tabi, tabi özellikleri var muhtemelen. Bu kadar tabi işte ancak bir sohbete biliyoruz böyle. İnşallah nasıl bolsa inşallah yani unutmayalım. 9-10. günleri ilk gün inşallah unutma çalışalım. İzlediğiniz için teşekkür